Hayatı hakikiye hikayeler. Türkiye hikayelerini radyo. Açıyor. Radyoda Türk müziği yasa ya da İlyas Bey'in Agah Bey'e oynadığı oyun. Yıl 1936, Ağustos, Zonguldak. 1901 doğumlu büyük babam rahmetli İlyas Yüksel, o dönem Zonguldak havzası kömürlerini işletme hakkını elinde bulunduran bir Fransız şirketinde genel müdür sekreteri olarak çalışmaktadır. Büyük babamın birlikte çalıştıkları ofisi paylaştıkları Agah Bey isimli bir mühendis arkadaşı bulunmakta. Agah Bey ile pek çok konuda fikirleri uyuşur. Atatürk'ün memlekete getirmeye çalıştığı yeni düzenlemeleri hararetle desteklerlerdi. Biri hariç. 1934 yılı Kasım ayından beri Türkiye Radyoları'nda İçişleri Bakanı'nın sözlü emriyle Türk müziği çalınmamaktaydı. Türk müziği aşığı olan iki gençten büyük babamın o sıcak Ağustos günü muzipliği üzerinde olmalı ki, sabah çalışma odalarına girer girmez arkadaşı Agah Bey'e, ''Agah Bey, çok önemli haberim var. Türk müziği yasağa kalktı. Dün gece radyoda Türk müziği dinledik.'' der. Tabii Agah Bey hemen itiraz eder. ''İlyas Bey, her gece dinliyorum. Bir dün akşam radyo dinlemedim. Asla olmaz öyle şey. Duyardık.'' diye yanıt veriyor. Konu iddialaşmaya kadar varıyor ve büyük baba Agah Bey'i radyoda Türk müziği yayınını dinlemek üzere akşam evine yemeğe davet ediyor. Büyük babam o günüşten biraz erken çıkarak akşam yemeği için alışveriş yaptıktan sonra eve gelir. Rahmetli babaannem Naime Hanım'ın ''İlyas Bey, hayrola erken geldiniz?'' sorusuna şöyle cevap verir. ''Naime, bugün akşam yemeğine Agah Bey'i davet ettim. Ancak bir iddiaya girdik. Agah Bey'e radyoda Türk müziğinin başladığını söyledim. Tabii inanmadı ama seninle beraber bir oyun yapacağız.'' Sofrayı hazırladıktan sonra sen Agah Bey kapıyı çalar çalmaz yemek masasının altına udunu da alarak gireceksin. Sonra ben akşam saat 22 gibi sanki radyoda Türk müziği başlamış gibi radyoyu açacağım. Sen de şarkılara başlayacaksın. Tabii babaanne bu planı hemen itiraz eder. İlyas Bey, radyodaki sesle benim masa altında okuyacağım eserler aynı olur mu? Agah Bey hemen anlar. Sonra ben her masanın altında kaç parça okuyacağım, adam gidene kadar ben orada mı kalacağım? Ben bu işi yapmam. Tabii İlyas Bey kafasına koyduğunu her zaman yapan biri olduğu için babaanneme hemen cevap verir. Naime, Makedonya Sultanım, bir kere Agah Bey sekiz gibi gelecek, ben onu iki saatte iyice bir içireceğim. O kadar kadehten sonra sen mi söylüyorsun, radyoda Safiye Ayla mı söylüyor fark etmeyecektir. Sen bir iki eseri terennüm ettikten sonra masa örtüsünü kaldırıp seni oradan çıkaracağım. Ayrıca eğer bunu kabul edersen, İstanbul'dan sipariş vereceğim yeni radyomuzu İstanbul'a gidersen alırsın, böylelikle bey babanı da görmüş olursun. İlyas Bey'in cazip teklifine babaannem daha fazla direnmez, birlikte hemen yemek hazırlıklarına başlarlar. Yemek sofrası fevkalade hazırlanmış ve Agah Bey beklenmektedir. Kapı çalar, büyük babam İlyas Bey, babaannemi hemen masadan yerlere kadar uzanan masa örtüsünün altına uduyla beraber yerleştirir. Agah Bey gayet keyifli gelir yemek masasına otururlar. Agah Bey'in keyfinin altında büyük babamla iddiaya girdiği için iş çıkışı mahalledeki radyosu olan tanıdıklarına uğramış... ...ve dün akşam radyoda kimsenin Türk müziği dinlemediğini öğrenmiş olmanın ve iddiayı kazanmanın rahatlığı yatmaktadır. Tabii keyifli sohbetle kadehler birer birer yuvarlanmaya başlar. Saat 22'yi geçtiğinde İlyas Bey, Agah Bey'e ''İşte şimdi program başladı, radyoyu açıyorum.'' der... ...ve ayağa kalkmadan ayağıyla iki saattir masanın altında bekleyen babaanneme hafifçe dokunur. Büyük babam radyoyu açar gibi yapar ve babaannem dile bir taksime başlar. Agah Bey şaşkına döner. İlyas Bey, fakat bu nasıl olur? Gelirken Şevki Bey'lere uğradım, onlar dün akşam radyo dinlemişler... ...ve bana Türk müziği değil, klasik Batı müziği eserlerinin çalındığını söylediler. Hay Allah, hay Allah! Tabii babaannem taksimi bitirmiş... ...ve okumaya başlamıştır. Agah Bey, okuyucunun sesine hayran kalır... ...ama bazı eserlerin bazı bölümlerini yanlış okuduğunu söylemeye başlar. Tabi İlyas Bey'in keyfine diyecek yoktur. Agah Bey bir yandan çok üzgün, iddiayı kaybetmiştir. Dört ya da beş eser sonra Agah Bey'in iddia kaybettiğini iyice kabul etmesinden sonra... ...İlyas Bey masanın altına eğilerek masa örtüsünü kaldırır ve... ''Hadi Naime, artık çık oradan.'' der. Agah Bey kızararak üzülsün mü sevinsin mi bilemeden babaannemin elinde uduyla masanın altından çıktığını görünce ''Ah ilahi İlyas Bey bana bunu da mı yapacaktınız?'' der. Büyük Baba Agah Bey hala iddiayı kazandığını söylemeye devam etmektedir. Gece kahkahalar ve kadehlerin birbirine vurmasıyla sonlanır. Bu geceden yaklaşık 10 gün sonra Atatürk'ün emriyle Türkiye radyolarında Türk müziği çalınması yasa kalkar. Agah Bey kızararak üzülsün mü sevinsin mi bilemeden babaannemin eline uduyla masanın altından çıktığını görünce ''Ah ilahi İlyas Bey, bana bunu da mı yapacaktınız?'' der. Büyük babam Agah Bey'e hala iddiayı kazandığını söylemeye devam etmektedir. Gece kahkahalar ve kadehlerin birbirine vurmasıyla sonlanır. Bu geceden yaklaşık 10 gün sonra Atatürk'ün emriyle Türkiye radyolarında Türk müziği çalınması yasağı kalkar. Radyoda Türk müziği yasağı ya da İyas Bey'in Agah Bey'e oynadığı oyun. Yazar Gökhan Yüksel, editör Ömer Aygün, okuyan Seçi Türkkan. Hayat-ı Hakikiye hikaye. Türkiye Hikayelerini Radyo